43. kaset. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ يَقَنُتْ مِنْ كُنَّ Ey Peygamberin Hanımları! İçinizden her kim Allah'a ve Resulüne itaat eder ve salih amel işlerse, ona mükafatını, İki kat veririz. Biz onun için cennette bol bir rızık hazırladık. Ya nisa en nebi'yi lestunneke ehadim minen nisa اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَقْمَعَ الَّذ۪ي فِي قَلْبِهِ مَرَضُ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا Ey Peygamberin Hanımları! Siz kadınlardan herhangi biri gibi değilsiniz. Allah'tan korkuyorsanız sözü yumuşak bir eda ile söylemeyin. Yoksa kalbinde hastalık olan kimse yanlış bir tamağa kapılır. Sözü ciddi ve münasip bir şekilde söyleyin. وقرن في بيوتكن ولا تبرجنت برجل جاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعن الله ورسوله اِنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجَسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ Evlerinizde oturun. Eski cahiliye devri kadınlarının açılıp saçıldığı gibi, siz de açılıp saçılarak yürümeyin. Namazı kılın, zekatı verin. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ey Peygamberin ev halkı! Allah sizden sadece günah kirlerini gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor. Siz evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmeti hatırlayın. Şüphesiz ki Allah her gizliliği bilir, her şeyden haberdardır. İnnel muslimine vel muslimati vel mu'minine vel mu'minati vel qanitine vel qanitati vas sadikine vas sadiqati vas sabirine vas sabirati ve kâşîn ve kâşîat ve mütesaddicin ve mütesaddicat ve câimin ve câimat ve hafizin fıruju them, اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ Gerçekten Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar, Mü'min erkekler ve Mü'min kadınlar, İtaat eden erkekler ve itaat eden kadınlar, Doğru sözlü erkekler ve doğru sözlü kadınlar, Sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, Allah'tan korkan erkekler ve Allah'tan korkan kadınlar, Sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, namuslarını koruyan erkekler ve namuslarını koruyan kadınlar, Allah'ı çokça zikreden erkekler ve Allah'ı çokça zikreden kadınlar var ya, işte onlar için Allah bir bağış ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. Vama kanal mümin ve vla müminetin, ıda qadı Allah ve Resulü emr an ayi ykun lhamu elxiyaratu min emrhim. Vma Allah ve Resulü herhangi bir işe hüküm verdiği zaman. İman eden bir erkek ve iman eden bir kadın için kendi işlerinde başka bir yol seçme hakkı yoktur. Kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse şüphesiz ki o apaçık bir şekilde doğru yoldan sapmış olur. Ve iz taqulu lillizi en'amallahu aleyhi ve en'amta aleyhi emsik aleyke zawceke vettakillaha ve tuhfi fi nefsik و تخفي في نفسك ما الله مبديه و تخش الناس و الله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها و طر زوجناك لا يكون على المؤمنين حرج Laki la alal al al mueminin harj fi azvaj adgiyahim ıda qbu min hun ve tura ve kana amr <gülüyor> Allahı mafuula. Ey Muhammed, hani sen Allah'ın kendisine nimet verdiği ve senin de nimet verdiğin kimseye eşini yanında tut. Ve Allah'tan kork diyor, Allah'ın açığa vuracağı şeyi içinde gizliyor ve insanlardan çekiniyordun. Oysa kendisinden çekinmene Allah daha layıktı. Zeyd eşinden ilişkisini kesince biz onu seninle evlendirdik ki, bundan sonra evlatlıkları eşleriyle ilişkilerini kestikleri zaman onlarla evlenme hususunda müminlere bir güçlük olmasın. Allah'ın emri yerine getirilmiştir. Allah'ın peygambere farz kıldığı şeyleri yerine getirme hususunda ona bir güçlük yoktur. Daha önce gelip geçmiş olan peygamberler hakkında da, Allah'ın kanunu böyledir. Allah'ın emri takdir edilmiş bir kaderdir. <gülüyor> o peygamberler Allah'ın emirlerini tebliğ ederler. Allah'tan korkarlar. Allah'tan başka hiç kimseden korkmazlar. Hesap görücü olarak Allah yeter. Ma kan Muhammadun abad, ahdim, min rijalikum, vakir Rasul Allah ve xatman Nabiin. Vakan Allahu b kll şeyin alim. Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilir. Ya amenu, kefira, ve Ey iman edenler! Allah'ı çokça zikredin ve O'nu sabah akşam tesbih edin. Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size rahmet eden Allah, sizin için istiğfar eden de O'nun melekleridir. Allah, mü'minlere çok merhamet edicidir. Allah'a kavuşacakları gün, mü'minlere yapılacak esenlik temennileri, selam sözü olacaktır. Allah, onlar için bol bir mükafat hazırlamıştır. Ey peygamber inna ersalnak shahiden ve ve ve ila bi iznihi ve munira Ey peygamber biz seni bir şahit, bir müjdeci, bir uyarıcı, Allah'ın izniyle O'na çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik. Sen iman edenlere kendileri için Allah tarafından büyük bir mükafat olduğunu müjdele. وَلَا تُطِعِ الْكَافِر۪ينَ وَالْمُنَافِق۪ينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ وَكَفَى بِاللّٰهِ وَك۪يلًا <gülüyor> Kafirlere ve münafıklara itaat etme, onların eziyetlerine aldırma, Allah'a güven, vekil olarak Allah yeter. Ya ayyuhalladziyna amanū iza nakahtumu almu'minaati thumma tolqtamuhun min qabli an tamasūhunna fama lakum فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَم۪يلًا Ey iman edenler! Mü'min kadınları nikahlayıp, sonra da kendilerine dokunmadan önce onları boşarsanız, üzerlerine sayacağınız bir iddet hakkınız yoktur. Artık onlara bağışta bulunarak kendilerini güzel bir şekilde serbest bırakın. Ya eyyühen nebiyyü inna ahlalna, leke ezvacek احللنا لك ازواجك يمينك الله وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأه مؤمنه وَامْرَأَةٌ مُؤْمِنَةٌ إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِرَادَةً نَّبِيٌّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ المؤمنين قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي اَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ Ey Peygamber! Biz mihirlerini verdiğin eşlerini, Allah'ın sana ganimet olarak verdiği savaş esirlerinden elinin altında bulunan cariyeleri, seninle beraber hicret eden amcanın kızlarını, halalarının kızlarını, dayının kızlarını, teyzelerinin kızlarını sana helal kıldık. Bir de kendisini mehirsiz olarak peygambere hibe eden ve peygamberin de kendisini nikahlamak istediği mümin kadını, diğer müminlere değil de sırf sana mahsus olmak üzere helal kıldık. Biz, Eşleri ve elleri altında bulunan cariyeleri hakkında müminlere neyi farz kıldığımızı bildirdik ki sana herhangi bir zorluk olmasın. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.'' Turjiman teşa'u minhun ve tuwi eli'k man teşa'u man ibtawi't min man azalt, man ibtawi't ذٰلِكَ أَدْنَى أَن تَقَرَّ وَلَا يَحْزَنُنَّ وَيَرْضَوْنَ بِمَا آتَيْتَهُمْ كُلُّهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا أي محمد Hanımlarından dilediğinin sırasını geri bırakır, dilediğini yanına alırsın. Sırasını geri bıraktıklarından istediğini yanına almanda da sana bir vebal yoktur. Bu onların gözlerinin aydın olmasına, üzülmemelerine ve hepsinin de senin verdiklerine razı olmalarına daha uygundur. Allah sizin kalplerinizdekini bilir. Allah her şeyi bilir ve yumuşak davranır.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 Ey Muhammed! Bundan sonra başka kadınlarla evlenmek, bunları başka hanımlarla değiştirmek, güzellikleri hoşuna gitse bile sana helal değildir. Ancak elinin altında bulunan cariyeler hariç. Allah her şeyi hakkıyla gözetleyicidir.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 ولكن ııda dıgütüm فَدَخُلُوا dıxlı f ııda tığım tım f antşırı ولا مستئنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذن نبيا فيستحيمكم والله لا يستحي من الحق وَإِذَا سَأَلْتُمُهُمْ عَن مَّتَاعٍ فَاسْأَلُوهُم مِّن وَرَاءِ سِجَابٍ ذَٰلِكُمْ أَقْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِمْ Vama kanlakum an tu'zur Rasul Allah, vlaa tankipu azvajhu mi bğdhi abda. İnna zalkum Ey iman edenler. Yemek vaktini beklemeksizin, size izin verilip bir yemeğe davet edilmeniz hali dışında, peygamberin evlerine girmeyin. Fakat davet edildiğiniz zaman girin ve yemeği yiyince hemen dağılın. Sohbet etmek için de izinsiz girip oturmayın. Çünkü bu davranışınız peygamberi üzüyor. Fakat o size bir şey söylemekten çekiniyordu. Allah gerçeği söylemekten çekinmez. Peygamberin hanımlarından bir şey istediğiniz zaman onu perde arkasından isteyin. Bu hem sizin kalpleriniz hem de onların kalpleri için daha temizdir. Bundan sonra sizin Allah'ın Resulünü üzmeniz ve onun eşlerini nikahlamanız asla caiz değildir. Çünkü bu Allah katında büyük bir günahtır. E tebedu şeyen ev tuhfuhu fe inna Allah kana bi kulli Siz bir şeyi açıklasanız da gizleseniz de şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilir. La junaha alayhim fi abaehim wala abnaihin wala ikhwanihin wala اخوانهم ولا ابناء اخوانهم ولا, أبناء أخواتهن ولا, أبناء أخواتهن ولا ne wala ma malakat eymanuhum wattakinallah innallaha kana ala Peygamberin hanımları için babalarına, oğullarına, erkek kardeşlerine, erkek kardeşlerinin oğullarına, kız kardeşlerinin oğullarına, mümin kadınlara ve ellerinin altında bulunan cariyelere görünmelerinde bir günah yoktur. Ey peygamber hanımları! Allah'tan korkun. Şüphesiz ki Allah her şeye şahittir. Allah ve melâiketehû yusallûne alen nebî. Ya amenu, ve Şüphesiz ki Allah ve melekleri peygambere salat ederler. Ey iman edenler! Siz de ona salat edin ve tam bir teslimiyetle teslim olun. اِنَّ الَّذ۪ينَ يُؤْذُونَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ Şüphesiz ki Allah'a ve Resulüne eziyet edenlere Allah dünyada da ahirette de lanet etmiş ve onlar için aşağılayıcı bir azap hazırlamıştır. وَالَّذ۪ينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِن۪ينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَكْتَسَبُوا Mü'min erkekleri ve mü'min kadınları yapmadıkları bir şeyden dolayı incitenler, iftira etmiş ve apaçık bir günah yüklenmiş olurlar. Ya ayyuhal-nabiyyukul l-ezwajika wa banatika wa nisai l-mu'minin yudanin alayhinna min jelabi bihin Thalika adana وَكَانَ اللّٰهُ Ey Peygamber! Eşlerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle. Dışarı çıkarken örtülerini üzerlerine alsınlar. Bu onların hür ve namuslu bilinmelerine ve incitilmemelerine daha uygundur. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Lâ illa miyathih almunafiqūn wa al-lâtîn fi qulubihim mardū wal-murjūn بِهِمْ al-madīnatil-nuğriyân kābihim, lâ nuğriyân kābihim, thumma مَلْعُونِينَ اَيْنَ مَا ثُقِفُوا ve وَقُتِّلُوا تَقَتِيلًا Eğer münafıklar, kalplerinde hastalık olanlar ve şehirde kötü haber yayanlar, bu hallerinden vazgeçmezlerse, sana onlarla mücadeleyi emrederiz. Sonra orada seninle az bir zamandan fazla kalamazlar. Onlar lanetlenmiş olarak, nerede bulunurlarsa yakalanırlar ve öldürülürler. Sunnetullah min lan Allah'ın önceden geçenler hakkındaki kanunu budur. Sen de Allah'ın kanununu değiştirmeye asla çare bulamazsın. Yasaluk nasu an saatı? Qul innama al-muhaide Allah. Vma yudarik la ala saatte Ey Muhammed, insanlar sana kıyamet saatini sorarlar. De ki, onun bilgisi ancak Allah'ın yanındadır. Ne bilirsin? Belki kıyamet saati yakın da olabilir. İnna Allaha lanan kafirin ve agdallhum saira. Şüphesiz ki Allah kafirlere lanet etmiş ve onlar için alevli bir ateş hazırlamıştır. Qalidin fihi abdal la yedun waliyu, wa la nacira. Onlar orada ebedi olarak kalırlar. Kendilerine hiçbir dost ve yardımcı da bulamazlar. Yüzleri ateşte yanıp çevrildiği gün, keşke Allah'a itaat etseydik. Peygamber'e itaat etseydik derler. Ve Rabbına, inna a'ta'na sadetana ve kubrana fa a'zlunu sabila. Rabbına atiim züfeyni min al-ğdab Yine onlar derler ki, ''Ey Rabbimiz, biz yöneticilerimize, büyüklerimize itaat ettik de onlar bizi doğru yoldan saptırdılar. Ey Rabbimiz, onlara azabı iki kat ver ve onları büyük bir lanete uğrat.'' Ya eyhellezine amenu la takunu kellezine adav Musa fabarraehu Allahu mimma qalu ve kana 'indallahi wajiha Ey iman edenler siz Musa'ya eziyet eden kimseler gibi olmayın nitekim Allah onu Onların söyledikleri şeyden beri tutmuştur. Musa Allah katında itibarlı bir kuldu. Ya eyellezine amenuettekullah ve kulû kavlen sadîda. Yuslih lekum a'mâlekum ve yagfir lekum zunûbekum. وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدَ فَازَ فَوْزًا Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve doğru bir söz söyleyin ki Allah işlerinizi düzeltsin, günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse büyük bir kurtuluşa ermiş olur. <gülüyor> Şüphesiz ki biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten çekindiler sorumluluğundan korktular onu insan yüklendi şüphesiz ki o çok zalim ve çok cahildir لِيُعَذِّبَ اللّٰهُ الْمُنَافِق۪ينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِك۪ينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ alal عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللّٰهُ Bu sebeple Allah, münafık erkekleri ve münafık kadınları, puta tapan erkekleri ve puta tapan kadınları cezalandıracak, iman eden erkeklerin ve iman eden kadınların da tövbelerini kabul edecektir. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Sebe Suresi bu sure Mekke devrinde inmiştir. 54 ayettir. Sure içerisinde Seba hükümdarlığının zikri geçtiği için bu atla anılmıştır. Seba, Yemen'de bulunan bir bölgenin veya bir kabilenin adıdır. Bu kabile, Belkıs zamanında Hz. Süleyman'a iman etmiştir. Fakat daha sonra nankörlüğe düşüp, kendilerine gönderilen peygamberleri inkâr edince, büyük bir sel felaketine uğramışlardır. Surede onlarla birlikte Süleyman ve Davud peygamberlerden ve Hz. Muhammed'in bütün insanlara peygamber olarak gönderildiğinden söz edilmektedir. Ayrıca Allah'ın kudretine işaretle rızkın bol veya dar oluşunun onun takdirine bağlı olduğuna dikkat çekilmektedir.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 Ahirette de hamd yalnız O'na mahsustur. O hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyden haberdardır. Ya'lemu ma yalcu fi'l-ardı ve ma yahrucu minha ve ma yunzalu min's-semâ'i ve ma ya'rucu fîhâ ve hu'r-rahîm'l-gafûr. Allah yerin içine gireni Yerden çıkanı, gökten ineni ve göğe çıkanı bilir. O çok merhametlidir, çok bağışlayıcıdır. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَا تَأْت۪ينَ السَّاعَةُ قُلْ بَلَا وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُمِ La yezubunhum ifqal dhrat fi alaati, ve la fi alaati, ve ve la akbar, ve İnkar edenler, kıyamet bize gelmeyecektir dediler. Ey Muhammed! De ki, hayır öyle değil. Gaybı bilen Rabbime andolsun ki, kıyamet saati size mutlaka gelecektir. Göklerde ve yerde zerre kadar bir şey bile ondan gizli kalmaz. Bundan daha küçük ve daha büyük ne varsa, hepsi ancak apaçık bir kitaptadır. لِيَجْزِيَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُولَٰئِكَ لَهُمْ ve rizqun كَر۪يمٌ Allah, iman edip salih amel işleyenleri mükafatlandırmak için hepsini açık bir kitapta tespit etmiştir. İşte onlar için bir bağış ve güzel bir rızık vardır. والذين سعوا في اياتنا معاجزين اولئك لهم عذاب مرجيم ayetlerimiz hakkında bize aciz bırakmak için uğraşanlara gelince işte onlar için çok kötü ve acı bir azap vardır وَيَرَى الَّذ۪ينَ اُوتُ الْعِلْمَ الَّذ۪ي اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْد۪ي اِلَى صِرَاطِ الْعَز۪يزِ الْحَم۪يدِ Kendilerine ilim verilen kimseler, Rabbinden sana indirilinin gerçek olduğunu, çok güçlü ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna ilettiğini görürler. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا هَلْنَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ اِذَا مُزِّقَتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ اِنَّكُمْ لَف۪ي خَلْقٍ جَد۪يدٍ Yine inkar edenler dediler ki, size tamamen dağılıp parça parça olduğunuz zaman, yeni bir yaratılış içerisinde, Tekrar dirileceğinize size haber veren bir adam gösterelim mi? İftira la yu'minun bil al O Allah'a karşı yalan mı uydurdu yoksa kendisinde bir delilik mi var? Hayır, öyle değil. Ahirete inanmayanlar bir azap ve derin bir sapıklık içerisindedirler dirler. A falam yarou ila ma beyne aidihim wa ma khalfahum min al-asmaa wa al-arb. Innash-nuxif bihim al-arbaa ou nusqat min al-asmaa. Onlar gökten ve yerden önlerinde ve arkalarında bulunan şeyleri görmüyorlar mı? Eğer biz dilesek onları yere batırır veya üzerlerine gökten parçalar düşürürüz. Şüphesiz ki bunda Rabbine yönelen her kul için bir ibret vardır. وَلَقَدَ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ اَوْوِب۪ي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَد۪يدِ Biz Davud'a tarafımızdan bir üstünlük verdik ve Ey dağlar! Onunla birlikte beni tesbih edip yankılanın. Ve ey kuşlar! Siz de ona katılın dedik ve demiri ona yumuşattık. En ve qaddir demirden geniş zırhlar yap. Dokumada ölçüyü iyi takdir et. Hepiniz salih amel işleyin. Şüphesiz ki ben sizin yaptıklarınızı görürüm diye vahyettik. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيْحَ غُدُوهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطَرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلْ وَمِنَ الْجِنِّ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ يَزِغْ مِنْهُمْ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ Süleyman'a da sabah gidişi bir aylık, akşam dönüşünde bir aylık mesafe olan rüzgar boyun eğdirdik. Ve ona erimiş bakır madenini kaynağından akıttık. Rabbi'nin izniyle onun emri altında çalışmakta olan cinler de vardı. İçlerinden kim bizim emrimizden çıksa ona alevli ateşin azabını tattırırdık. Ye'malun lehuma ma yesha'u min mahribi ve tamaathil wa jifanin kal wa اِعْمَلُوا اَلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورٌ Cinler, Süleyman için dilediği şekilde kaleler, heykeller, havuzlar gibi çanaklar ve sabit kazanlar yaparlardı. Ey Davut ailesi! Şükretmek için çalışın. Kullarımdan şükredenler pek azdır. فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ على مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَآتَهُ فَلَمَّا خَرَّتْ بَيْنَتُ الْجِنِّ أَلَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي العذاب المهين Biz Süleyman'ın ölümüne hükmettiğimiz zaman onun ölümünü cinlere ancak değneğini yemekte olan bir ağaç kurdu göstermişti. Kurdun yemesiyle değnek çürüyüp Süleyman yere yıkılınca açıkça ortaya çıktı ki eğer cinler gaybı bilselerdi o aşağılayıcı azap içinde kalmazlardı. لَقَدَ كَانَ لِسَبَئٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَشْكُرُوْ لَهِ ki, Seba halkının oturduğu meskenlerde bir ibret vardır. Her bir ev sağdan ve soldan iki bahçeyle çevriliydi. Onlara peygamberleri tarafından, Rabbinizin verdiği rızıktan yiyin, ona şükredin. Beldeniz güzel bir beldedir, Rabbiniz de çok bağışlayıcıdır denmişti fârızdı. Fârızdı. Fârızdı. Fârızdı. Fârızdı. Fârızdı. Fârızdı. Fârızdı. Ve baddelnahum bi jannatayhim jannatayn zawati uklin khamtin wa athlin wa Fakat onlar haktan yüz çevirdiler. Biz de üzerlerine arim selini gönderdik. Onların iki taraflı bahçelerini ekşi yemişli, acı ılgınlı ve içinde biraz da sedir ağacı bulunan iki bahçeye çevirdik. bima <gülüyor> Nimetlere karşı nankörlük etmeleri sebebiyle biz onları böyle cezalandırdık. Biz ancak nankörlük edenleri cezalandırırız. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى اللَّتِي بَارَكْنَا ف۪يهَا قُرًا ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا ف۪يهَا السَّيِّرِ وَقَدَّرْنَا ف۪يهَا السَّيِّرَ س۪يرُ ف۪يهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِن۪ينَ Biz, Seba halkıyla... İçerisinde bereketler var ettiğimiz memleketler arasında nice görülebilen şehirler var ettik ve bunlar arasında yürümeyi takdire bağladık. Oralarda gece ve gündüz güven içinde gezip dolaşın dedik. فَقَالُوا رَبَّنَا بَاْعِدَ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُونَ enfusuhum fecealnahum ahadith wemazqnahum kullumumazzaq inna fi zalika laayatil likulli sabarin shakur Ondarsa ey Rabbimiz seferlerimizin arasını uzaklaştır dediler ve kendilerine zulmettiler biz de onları efsanelere çevirdik. Tamamen parçalayıp darmadağın ettik. Şüphesiz ki bunda her sabredip şükreden için nice ibretler vardır. <gülüyor> Gerçekten iblis, onlar hakkındaki zannını doğru çıkarmıştı. İman eden bir grup dışında hepsi de ona tabi olmuşlardı. وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ Oysa iblisin onlar üzerinde hiçbir zorlayıcı gücü yoktu. Ancak biz ahirete iman edeni, onun hakkında şüphe içerisinde bulunandan ayırt edip bilelim diye ona bu fırsatı verdik. Senin Rabbin her şeyin üzerinde bir koruyucudur. Kulidâ ul-lâzîn zâm-tum min dûn-illâhî, la yâmlîkûn mithqal dârâtîn fi sâwâtî, vâla fi l-ârḍî, vma lâm fihi mâ vma lâm fihi Ey Muhammed, Allah'tan başka ilah zannettiklerinizi çağırın. Onlar göklerde ve yerde zerre kadar bir şeye sahip değillerdir. Onların yer ve göğün yaratılış ve mülkiyetinde hiçbir ortaklıkları yoktur. Allah'ın onlardan hiçbir yardımcısı da yoktur. وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ Hatta iza fuz'i an qulubihim al al al Onun huzurunda kendisine izin verdiği kimselerden başkasının şefaat-i fayda sağlamaz. Nihayet onların kalplerinden korku giderilince birbirlerine Rabbiniz ne söyledi derler. Şefaat edecekler de hakkı söyledi derler. O çok yücedir, çok büyüktür. قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ قُلِ اللّٰهُ وَإِنَّا اَوْ وَاِنَّا اَوْ اِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًا اَوْ ف۪ي ضَلَالٍ مُّب۪ينٍ Ey Muhammed! De ki, size göklerden ve yerden kim rızık veriyor? Yine de ki, elbette Allah veriyor. Biz veya siz birimiz doğru bir yol üzerindeyiz. Yahut da, açık bir sapıklık içindeyiz. قُلَّا تُسْأَلُونَ عَمَّا اَجَرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ De ki, size bizim işlediğimiz suçtan bir şey sorulmaz. Bize de sizin işlediklerinizden bir şey sorulmaz. قُلْ يَجَمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمِ De ki, Rabbimiz kıyamet günü bizi bir araya toplayacak, sonra da aramızda hak ile hüküm verecektir. O adaletle hükmeder ve her şeyi hakkıyla bilir. Ve Aroniye Ladin alpaktum bhi şurak aklla, bal huwa Allahu Alaziz Deki, Allah'a nispet ettiğiniz ortakları gösterin bana. Hayır, onun hiçbir ortağı yoktur. Doğrusu o çok güçlü hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'tır. Ve men erselnake illake fetteln-nasi <Sessizlik> beshiran ve naziran, Biz seni ancak bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. وَيَقُولُونَ مَتَا هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ <صادقين> Onlar, eğer siz doğru sözlü kimselerseniz, bu vaat ettiğiniz azap ne zamandır derler. قُلْ لَكُمْ مِعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقَدِمُونَ sizin için belirlenmiş bir gün vardır. Bundan ne bir saat geri kalabilirsiniz, ne de ileri geçebilirsiniz. وَقَالَ <gülüyor> الَّذ۪ينَ وَلَوْ تَرَى اِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ اِلَى بَعْضٍ الْقَوْلُ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا يَقُولُ الَّذِينَ استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين inkar edenler biz bu Kur'an'a da ondan önceki kitaplara da asla inanmayız dediler. Sen o zalimleri Rablerinin yanında durdurulmuş birbirlerine söz atarlarken bir görsen. Zayıf düşürülmüş olan kimseler büyüklük taslayanlara "Eğer siz olmasaydınız biz mutlaka iman eden kimseler olurduk" derler. 44. kaset Ağzı Allah'tan Şeytan'ın Rijim. Bismillahi R Rahman R Büyüklük taslayanlar zayıf düşürülenlere size hidayet geldikten sonra sizi biz mi çevirdik? Hayır siz zaten günah işleyen kimselerdiniz derler. وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَالْمَكْرُ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَن نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُ الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْاَغْلَالَ ف۪ي اَعْنَاقِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا هَلْ Zayıf düşürülmüş olanlar da, büyüklük taslayanlara, hayır, siz gece gündüz hile düzenleyip Allah'ı inkar etmemizi, ve ona eşler koşmamızı bize emrediyordunuz derler. Azabı gördükleri zaman da pişmanlıklarını içlerinde gizlerler. Biz de inkar edenlerin boyunlarına zincir halkalar takarız. Onlar ancak yaptıklarının cezasını görürler. وَمَا أَرْسَلْنَا ف۪ي قَرْيَةٍ مِّنْ نَذ۪يرٍ اِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا اِنَّا بِمَا اُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ Biz herhangi bir memlekete bir uyarıcı göndermişsek, oranın refah içerisinde şımarmış kimseleri mutlaka, ''Biz sizin tebliğ için gönderildiğiniz şeyleri inkar ediyoruz.'' demişlerdir. Yine, ''Biz mallar ve çocuklar bakımından daha çoğunluktayız ve bize azap edilecek değildir.'' demişlerdi. Kul inna Rabbi yabsutur rizqa limen yasha ve yaqdir ve lakin ekseran nas la ya'lemun Ey Muhammed de ki şüphesiz ki benim Rabbim dilediği kimse için rızkı genişletir ve daraltır fakat insanların çoğu bunu bilmezler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 ve Sizin mallarınızda, çocuklarınızda, bizim yanımızda size bir yakınlık sağlamaz. Ancak iman edip Salihhammel işleyenler başka. İşte onlar için, Yaptıklarına karşılık kat kat mükafat vardır. Onlar cennet köşklerinde güven içerisindedirler. <gülüyor> Ayetlerimiz hakkında bizi aciz bırakmak için uğraşanlara gelince, işte onlar azab içerisinde hazır bulundurulacaklardır. Ul in Rabbiye ve sopur riz qmeyi yeşe Umin ve ya kodirule, وَمَا أَنْفَقَتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ De ki, şüphesiz ki benim Rabbim kullarından dilediği kimseye rızkı genişletir ve yine ona rızkı daraltır. Allah yolunda herhangi bir şey harcarsanız Allah onun yerine bir başkasını verir. O rızık verenlerin en hayırlısıdır. Veyevme yahşurhum cemian thumma yaqulu lil malaikati ehâ ulâiye Allah insanların hepsini kıyamet günü mahşerde toplar. Sonra meleklere ''Bunlar mı size tapıyorlardı?'' der. <gülüyor> Melekler de ''Seni tenzih ederiz. Bizim dostumuz sensin. Onlar değil.'' Doğrusu onlar cinlere tapıyorlardı. Onların çoğu cinlere iman etmişlerdi derler. فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذ۪ينَ ظَلَمُوا وَنَقُولُ لِلَّذ۪ينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابًا نَارِ O gün artık bir kısmınızın bir kısmınıza fayda ve zarar vermeye gücü yetmez. Biz zulmedenlere yalanlamakta olduğunuz ateş azabını tadın deriz.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 قالوا ما هذا الا رجل يريد ان يصدكم عما كنتم تعبد اباءكم وقالوا ما هذا الا ifكم وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ اِنْ هَذَا Ayetlerimiz onlara apaçık okunduğu zaman, bu ancak sizi babalarınızın tapmakta olduğu şeylerden çevirmek isteyen bir adamdır dediler. Bu Kur'an'da uydurulmuş bir yalandır dediler. Yine kendilerine geldiği zaman hakkı inkar edenler bu apaçık bir büyüdür dediler. Oysa biz onlara, okuyacakları kitaplar vermemiştik ve kendilerine senden önce bir uyarıcı da göndermemiştik. Onlardan öncekiler de peygamberleri yalancı saymışlardı. Halbuki bunlar onlara verdiklerimizin onda birine bile ulaşamadılar. Buna rağmen yine de benim peygamberlerimi yalanladılar. Fakat beni inkar nasıl oldu? Ul inne ma'izduku bıwaḥidetin taqumu lillāhi mithna wa furada thumma tettafakru. مَا بِصَاحِبِكُمْ min جِنَّةِ اِنْ هُوَ اِلَّا نَذ۪يرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ Ey Muhammed! De ki, ben size ancak bir öğüt veriyorum. Allah için ikişer ikişer ve teker teker kalkarsınız, sonra da düşünürsünüz. Sizin arkadaşınız olan peygamberde delilikten eser yoktur. O sadece şiddetli bir azabın önünde sizin için bir uyarıcıdır. قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ اَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ De ki, ben sizden herhangi bir ücret istemişsem... Artık o sizin olsun. Benim mükafatım ancak Allah'a aittir. O her şeye şahittir. قُلْ اِنَّ رَبِّي يَقَذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ De ki, şüphesiz ki benim Rabbim hakkı dilediğinin kalbine koyar. O gayıpları hakkıyla bilendir. قُلْ de Deki hak geldi artık batıl bir şey ortaya çıkaramaz ve geri de getiremez. Ul İbalel tufe inneme Eıl nual nefsi ve inih deey tufebime Yuhi İley ya rabbi İnehusemi qrib. Deki ben eğer saparsam, ancak kendi aleyhime sapmış olurum. Eğer doğru yolu bulursam, bu da Rabbimin bana vahyettiği Kur'an sayesinde olur. Şüphesiz ki o her şeyi işitir ve kuluna çok yakındır. Sen onları kabirlerinden kalkıp telaşa kapıldıkları zaman bir görsen... Artık hiçbir kaçış yoktur ve onlar yakın bir yerde yakalanmışlardır. <gülüyor> وَقَدَ Onlar azabı görünce ona inandık derler. Ama uzak bir yerden ta ahiretten imanı bulup almak onlar için nasıl mümkün olur? Oysa daha önce onu inkar etmişlerdi. Uzak bir yerden, gayba atık tutuyorlardı. وحيل بينهم وبين Artık daha önce benzerlerine yapıldığı gibi kendileriyle arzu ettikleri şeyler arasına bir engel çekilmiştir. Çünkü onlar Endişeye düşüren bir şüphe içindeydiler. Fatır Suresi Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 45 ayettir. Adını birinci ayette geçen fatır kelimesinden almıştır. Fatır, yaratan, yoktan var eden demektir. Gökleri ve yeri Allah'ın yarattığını, yoktan var ettiğini ifade etmektedir. Sure içerisinde Allah'ın nimetlerinden, şeytanın insana düşman olduğundan, insanın yaratılışından söz edilmekte, denizlere, gece ve gündüzün değişmesine, ay ve güneşin hareketlerine dikkat çekilmekte, kıyamet günü iyilerle kötülerin sonunun ne olacağına işaret edilmektedir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, faatir al-sembat ve al-erd, رُسُلًا al-malaikat, rusulun uli, ajnihat məthnā ve 3 ve İnna Allah'e alla kül şeyin kadir. Gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler kılan Allah'a hamdolsun. O yarattığı varlıklarda dilediğini arttırır. Şüphesiz ki Allah'ın her şeye gücü yeter. Ma yaftahi Allahu lin nasi min rahmetin fela mumsik laha ve ma yumsik fela mursil lahu min ba'di ve huval azizul hakim Allah insanlar için herhangi bir rahmet açınca artık onu tutacak olan yoktur. Herhangi bir şeyi de tutarsa artık kendisinden sonra onu salacak olan yoktur. O çok güçlüdür. Hüküm ve hikmet sahibidir. Ya, ay yeh nas uzkurun Allahi alaykom. Hel min khaliqin gairullahi yarzukum min al-samai L ilehaillehufenen ne tufekun Ey insanlar, Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Size Allah'tan başka gökten ve yerden rızık verecek herhangi bir yaratıcı var mı? Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz. وَاِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُورِ Ey Muhammed! Eğer seni yalanlıyorlarsa, senden önce de nice peygamberler yalanlanmışlardı. Ama sonunda bütün işler yalnız Allah'a döndürülür. Ey insanlar Ey insanlar şüphesiz ki Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın o aldatıcı şeytan Allah'a karşı sizi aldatmasın. İnne'ş şeytan leküm adu, fettehizûhu adu. İnne mâ yedû hizbehu leyekûnû min ashabis Şüphesiz ki şeytan sizin için bir düşmandır. Öyleyse siz de onu düşman edinin. O kendi taraftarlarını ancak alevli ateşe gireceklerden olmaları için davet ediyor.'' الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين امنوا وعملوا الصالحات İnkar edenler için şiddetli bir azap vardır. İman edip salih amel işleyenler için de bir bağış ve büyük bir mükafat vardır. A f mazıyn lahu sūʿ amalih f rāhuh hasan فَإِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبَ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ اِنَّ اللّٰهَ عَل۪يمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ Kötü ameli kendisi için süslenip de onu güzel gören kimse de mi hidayet erenler gibi olacak. Şüphesiz ki Allah dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. Ey Muhammed, artık canın onlara karşı hasretle tükenip gitmesin. Şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını hakkıyla bilir. Vallahu'l-lezî <Gülüyor> اَرْسَلَ الْرِيَاحَ فَتُث۪يرُ سَحَابًا فَسُقَنَاهُ اِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا gönderen Allah'tır. Rüzgârlar da bulutları harekete geçirir. Artık biz onu ölü bir beldeye sevkederiz de onunla ölümünden sonra yer diriltiriz. İşte ölülenin dirilmesi de böyledir. Man kana yuridul gizte falillahi gizte jami'a ilahi yasadul kalim al-tyib ve al-aman salih وَالَّذ۪ينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَد۪يدٌ وَمَكْرُ اُلَٰئِكَ هُوَ يَبُورٌ Her kim şan ve şeref istiyorsa bilsin ki, bütün şan ve şeref Allah'a aittir. Ona ancak güzel sözler yükselir. Onu da salih amel yükseltir. Kötülükleri tuzak yapanlara gelince onlar için şiddetli bir azap vardır. Onların hileleri boşa çıkacaktır. Vallahu halakakum min turabin thumma min nutfatin thumma cealakum azvaca ve ma min untha ve la tad'u وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ اِلَّا ف۪ي كِتَابٍ اِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى Allah sizi önce bir topraktan sonra da bir damla sudan yarattı. Sonra sizi çiftler kıldı. Onun bilgisi olmadan herhangi bir dişi gebe kalamaz ve doğuramaz. Herhangi bir canlıya ömrü verilmesi de onun ömründen eksiltilmesi de mutlaka bir kitapta yazılıdır. Şüphesiz ki bu Allah'a göre çok kolaydır. Vma yastu el Bihran, hada gذب فراث سائغ شرابه و هذا و هذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحم طري و تستخرجون تلبسونها وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا الْفُلْكَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ İki deniz bir değildir. Şu tatlıdır, susuzluğu keser, içimi kolaydır. Şu da tuzlu ve acıdır. Ama siz her ikisinden de taze et yersiniz ve takındığınız süs eşyaları çıkarırsınız. Allah'ın lütfundan rızkınızı aramanız ve şükretmeniz için gemilerin denizde suyu yarıp gittiğini görürsünüz. يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجَرِيلِ اَجَلٍ Zalikumullah rabbukum lehul mulk vallazina ted'un min dunihi ma yamlikun min qitmir Allah geceyi gündüze katar gündüzü de geceye katar o güneşi ve ayı da emrine boyun eğdirmiştir onların her biri belirli bir süreye kadar akıp gitmektedir işte bütün bunları yapan Rabbiniz olan Allah'tır. Mülk O'nundur. O'ndan başka taptıklarınızsa bir çekirdek kabuğuna bile sahip olamazlar. اِنْ تَدَعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَب۪يرٌ Eğer onlara dua ederseniz, duanızı işitmezler. İşitseler bile size cevap veremezler. Kıyamet günü de sizin onları Allah'a ortak koştuğunuzu inkar ederler. Bunları sana hiç kimse, her şeyden haberdar olan Allah gibi haber veremez. Ya ay yehanes, atumul fıkraa,ü ile Allah ve Allah,ü ve alqaniyul hamid, eğer şe, yüdheb kum ve Ey insanlar. Siz Allah'a muhtaçsınız. Allah'sa müstagnidir, hiçbir şeye muhtaç değildir, öhülmeye layıktır. Eğer Allah dilerse sizi yok edip yerinize yeni bir halk getirir. Bu Allah'a göre güç değildir. We tezir izra uhro.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 ''Ve ilallahil Hiçbir günahkar, bir başkasının günahını yüklenmez. Günah yükü ağır olan kimse, onu taşımaya bir başkasını çağırsa, akrabası bile olsa, ondan kendisine hiçbir şey yükletilmez. Ey Muhammed! Sen ancak görmedikleri halde, Rablerinden korkanları ve namazı kılanları uyarabilirsin. Kim günahlardan temizlenirse, kendi nefsi için temizlenmiş olur. Nihayet dönüş Allah'adır. <gülüyor> Körle gören bir olmaz. Karanlıklarla aydınlık da bir değildir. Gölgeyle sıcaklık da bir değildir. Ve mâ yastavil ahyâ'u vel fil bunun gibi dirilerle ölüler de bir olmaz. Allah dilediğine işittirir. Sense kabillerde bulunan kimselere işittirecek değilsin. Sen ancak bir uyarıcısın. İnne arsalna kabil hakkı basir ve nəzir. <gülüyor> Şüphesiz ki biz seni hak ile bir müjdeleyici ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Her ümmetten mutlaka bir uyarıcı gelip geçmiştir.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 ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذ۪ينَ كَثَرُوا فَكَيْفَ كَانَ Ey Muhammed! Eğer onlar seni yalanlıyorlarsa, onlardan öncekiler de peygamberlerini yalanlamışlardı. Halbuki peygamberleri kendilerine apaçık ayetler, sahifeler ve aydınlatıcı kitaplar getirmişlerdi. Sonra ben o inkar edenleri yakaladım. Beni inkar etmek nasıl oldu? أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا أَنْ فَأَخْرَ جَنَابِهِ ثَمَرَاتٍ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا Görmüyor musun ki Allah gökten bir su indirdi. Biz onunla çeşitli renklerde meyveler çıkardık. Dağlardan da beyaz kırmızı çeşitli renklerde ve simsiyah yollar meydana getirdik. وَمِنَ hayvanlardan ve davarlardan da Yine böyle çeşitli renklerde olanlar vardır. Kulları içerisinde Allah'tan ancak alimler hakkıyla korkar. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, çok bağışlayıcıdır. İnnellezîne yetlûne kitâbe'llâhi ve ikâmus salâti ve enfekû mimme rezaknâhum sirren ve alâniyye Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar, gizli ve aşikar olarak kendilerine verdiğimiz rızıktan, Allah yolunda harcayanlar, asla zarar etmeyecek bir ticaret umarlar. لِيُوَفِّيَهُمْ اُجُورَهُمْ وَيَز۪يدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ اِنَّهُ Çünkü Allah onlara mükafatlarını tam olarak verecek ve kendi lütfundan onlara fazlasını da verecektir. Şüphesiz ki o çok bağışlayıcıdır, şükre karşılık vericidir. وَالَّذ۪ي اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ اِنَّ اللّٰهَ بِعِبَادِهِ لَخَب۪يرٌ بَص۪يرٌ Ey Muhammed! Kitaptan sana vahyettiğimiz şey, Kendisinden öncekileri doğrulayıcı olan bir gerçektir. Şüphesiz ki Allah kullarından haberdardır, onları görmektedir. Thumm aurthna al-kitaba ladin astafina min ibadina, f'minhum zalimul ninafsi ve وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدُونَ وَمِنْهُمْ سَابِقُونَ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللّٰهِ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ Sonra biz kitabı kullarımızdan seçtiklerimize miras verdik. Onlardan kimi kendi nefsine zulmeder, kimi orta bir yol tutar, yine onlardan kimi Allah'ın izniyle hayırlarda öne geçer. İşte o büyük bir lütuftur. Cennet عدني يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولؤلؤا ولباسهم Onlar Adn cennetlerine girerler. Orada altın bilezikler ve incilerle süslenirler. Onların oradaki elbiseleri de ipektir. Ve kulul hamdulillahi allazi azhebe anel hazne inna rabbena lgafurun şakur اَلَّذ۪ي اَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسْسُنَا ف۪يهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسْسُنَا ف۪يهَا لُغُوبٌ Onlar derler ki, Bizden hüznü gideren Allah'a hamd olsun. Şüphesiz ki bizim Rabbimiz çok bağışlayıcıdır, şükre karşılık vericidir. O bizi lütfundan dolayı ebedi olarak kalınacak olan bir yurda yerleştirdi. Orada bize bir yorgunluk dokunmaz. Orada bize bir usanç dokunmaz. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقَضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورُ İnkar edenler için de cehennem azabı vardır. Ölümlerine hükmedilmez ki ölsünler. Kendilerinden cehennem azabı da hafifletilmez. İşte biz her nankörü böyle cezalandırırız. Ve hum yastarkhun fiha rabbana ahricna na'mel salihan veyara allazi kunna اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ ف۪يهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذ۪يرِ فَذُوقُوا فَمَا مِنْ Onlar cehennemde, Ey Rabbimiz bizi buradan çıkar önce yaptığımızdan başka salih bir amel işleyelim diye feryat ederler. Allah onlara, öğüt alacak olanın öğüt alacağı kadar sizi yaşatmadık mı? Size uyarıcı da geldi. Öyleyse şimdi tadın azabı, zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur der. اِنَّ اللّٰهَ عَالِمُ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ ard sudur <gülüyor> Şüphesiz ki Allah göklerin ve yerin gaybını bilir. Doğrusu o, kalplerde bulunan şeyleri hakkıyla bilir. Huve'llezî ce'aleküm halâ'ise fi'l ard فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِر۪ينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ اِلَّا مَقَتَا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِر۪ينَ كُفْرُهُمْ Sizi yeryüzünde halifeler yapan odur. Artık kim inkar ederse, inkarı kendi aleyhinedir. Kafirlerin inkarı, Rableri yanında kendileri için gazaptan başka bir şey arttırmaz. Kafirlerin inkarı zarardan başka bir şey arttırmaz. قُلْ اَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذ۪ينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّٰهِ اَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ اَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ اَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْهِ بَلْ اِنْ يَعِدُوا الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا Ey Muhammed! Allah'tan başka taptığınız ortaklarınızı gördünüz mü? Onların yerden ne yarattıklarını bana gösterin. Yoksa onların göklerin yaratılışında bir ortaklıkları mı var? Yoksa biz kendilerine bir kitap verdik de onlar açık bir delil üzerinde mi bulunuyorlar? Hayır. Zalimler birbirlerine aldatmadan başka bir şey vaat etmiyorlar. اِنَّ اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ اَنْ تَزُولًا وَلَا اِنْ زَالَتَا اِنْ Şüphesiz ki gökleri ve yeri yok olurlar diye Allah Kudreti altında tutuyor. Eğer onlar yok olsa, kendisinden sonra onları tutacak hiç kimse yoktur. Şüphesiz ki o çok yumuşaktır, çok bağışlayıcıdır. Ve eqsamu billahi jehda imanihim la injaa ahum nathirul laqoon ahdam in ipda فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذ۪يرٌ مَا زَادَهُمْ اِلَّا نُفُورًا Müşrikler eğer kendilerine bir peygamber gelirse, ümmetlerin herhangi birinden daha çok doğru yolda olacaklarına dair Allah'a bütün güçleriyle yemin etmişlerdi. Fakat kendilerine peygamber gelince bunun onlara nefretten başka bir katkısı olmadı. İstikbara في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فَلَنْ تَجْدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبَد۪يلًا وَلَنْ Çünkü onlar yeryüzünde büyüklük taslamak ve kötü hileler yapmak istiyorlardı. Oysa kötü hile ancak sahibini sarıp kuşatır. Yoksa onlar öncekilerin kanunundan başkasını mı bekliyorlar? Sen, Allah'ın kanununda hiçbir değişiklik bulamayacaksın. Sen Allah'ın kanununda hiçbir sapma da bulamayacaksın. اَوَلَمْ يَس۪يرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبَلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةٍ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الأرض. إنه كَانَ قديرا. Onlar yeryüzünde gezip dolaşıp da kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmıyorlar mı? Oysa onlar kendilerinden daha kuvvetliydiler. Göklerde ve yerde Allah'ı aciz bırakacak hiçbir şey yoktur. Şüphesiz ki o her şeyi bilir. Onun her şeye gücü yeter. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرهم من دابة ولكن يؤخرهم وَلَاكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ اِلَى أَجَلِمْ مُسَمَّنْ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا Eğer Allah insanları kazandıkları günahlar yüzünden hemen yakalayıp cezalandıracak olsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat Allah, onların azabını belli bir süreye kadar tehir ediyor. Süreleri geldiği zaman cezalandırılırlar. Şüphesiz ki, Allah kullarına hakkıyla görür. Yasin Suresi Bu sure, Mekke devrinde inmiş olup, 83 ayettir. Adını, baş tarafında bulunan Ya ve Sin harflerinden almaktadır. Yasin, İslam alimlerinin çoğuna göre, ey insan, ey seyit anlamlarına gelmektedir. Her iki manaya göre de kastedilen Hazreti Muhammed'tir. Yasin suresi Kur'an'ın kalbi olarak nitelendirilmiştir. Faziletine dair birçok hadisi şerif vardır. Bu itibarla Yasin suresine Müslümanlar arasında ayrı bir özen gösterilmektedir. Sûrede inanmayanların durumundan, Antakya halkına gönderilen peygamberlerden ve onların tutumlarından, yeryüzünün ölümünden sonra tekrar dirilmesinin, gece ile gündüzün, güneşin ve ayın Allah'ın kudretinin delillerinden olduğundan, cennetlik ve cehennemliklerin durumlarından, öldükten sonra insanların tekrar dirileceklerinden söz edilmektedir. Bismillahirrahmanirrahim r-Rahmani r-Rahim. Yasin. Ve Kur'an el-Hakim. İnne kel mursalin Ala ciratı mustaqim Yasin, hikmet dolu Kur'an'a andolsun ki, ey Muhammed, sen elbette gönderilen peygamberlerdensin ve doğru bir yol üzerinde sensin. Bu Kur'an çok güçlü ve çok merhametli olan Allah tarafından indirilmiştir. Sen babaları uyarılmamış ve kendileri de gaflet içinde bulunan bir kavmi uyarmak için gönderildin. لَقَدَ حَقَّ olsun ki onların çoğu üzerine azap sözü hak olmuştur. Artık onlar iman etmezler. Biz onların boyunlarına halkalar geçirdik. O halkalar çenelerine kadar dayanmıştır. Bu yüzden kafaları yukarıya kaldırılmış durumdadır. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ اَيْدِيهِمْ سَدَّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدَّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فهم لا يبصرون. Biz onların önlerinden bir set, arkalarından da bir set çektik. Böylece onları bürüyüp örttük. Artık göremezler onları korkutsan da korkutmasan da birdir inanmazlar اِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ Sen ancak Kur'an'a tabi olan ve görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte onu bir bağış ve güzel bir mükafatla müjdele. اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ Şüphesiz ki biz ölüleri mutlaka diriltiriz. Onların önden gönderdiklerini ve bıraktıkları eserlerini yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kitap olan levh-i mahfuz'da sayıp kaydetmişizdir. ey Muhammed sen onlara Antakya şehir halkına misal ver. Hani oraya peygamberler gelmişti. اِذْ اَرْسَلْنَا اِلَيْهِ مُثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا Hani biz onlara iki peygamber göndermiştik de onların ikisini de yalanlamışlardı. Biz de o peygamberleri bir üçüncüsüyle desteklemiştik. Peygamberler, şüphesiz ki biz size gönderilmiş peygamberleriz demişlerdi. ولمّا أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء Antakya şehir halkı da siz de ancak bizim gibi birer insansınız Rahman olan Allah hiçbir şey indirmemiştir. Siz sadece yalan söylüyorsunuz." demişlerdi. ve Peygamberler dediler ki: "Rabbimiz biliyor ki biz size gönderilen peygamberleriz. Bize düşen sadece apaçık tebliğidir. O <gülüyor> alu, inna ta'yi arna bikumla, illa mta'l tu'la nujman nukum, ve laymas nukum. وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ اَل۪يمٌ Şehir halkı onlara, Biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Bu sözünüzden vazgeçmezseniz sizi mutlaka taşlarız. Ve bizim tarafımızdan size acı bir azap dokunur dediler. alu طَائِرُكُمْ مِعَكُمْ e in bel entum musrifun Peygamberler de sizin uğursuzluğunuz kendinizdedir. Size öğüt verildiği için mi uğursuzluğa uğruyorsunuz? Hayır. Siz aşırı giden bir kavimsiniz dediler. وَجَاءَ مِنْ اَقَصَ الْمَد۪ينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اِتَّبِعُ الْمُرْسَلِينَ اِتَّبِعُوا مَا لَا يَسْأَلُكُمْ اَجَرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ Şehrin en uzak yerinden koşarak bir adam geldi ve dedi ki Ey kavmim! Peygamberlere uyun! Sizden hiçbir ücret istemeyen kimselere uyun. Onlar doğru yolu bulmuş kimselerdir. <gülüyor> Bana ne oluyor da beni yaratana kulluk yapmıyorum? Oysa hepiniz yalnız O'na döndürüleceksiniz. Ateş mi döni? Alethen iyrdeni Rahmanu bızır. La tuğnı anni şefaatühum. İyrdeni Rahmanu bızır. La اِنِّي اِذَا لَف۪ي ظَلَالٍ مُب۪ينَ اِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونَ Ben hiç ondan başka ilahlar mı edinirim? Eğer Rahman olan Allah bana bir zarar vermek istese, onların şefaati bana hiçbir fayda vermez ve onlar beni kurtaramazlar o zaman ben apaçık bir sapıklık içinde kalırım ben sizin Rabbinize iman ettim gelin beni dinleyin bi-ladhul-cennete qala ya layte qawmi ya'lemun bima ghafar <gülüyor> li rabbi wa ja'alani minal mukramin ona öldüğünde, cennete gir denilince, ''Keşke benim kavmim, Rabbimin beni bağışladığını ve beni kendisine ikram edilen kimselerden kıldığını bilselerdi.'' dedi.